Bir anda değişir o zamanın ya. komşular Yanın, tutuşun, yetişin Buyurun, hoş geldiniz Hoş bulduk Hoş bulduk diyelim, hoş bulalım Doğru, güzel bir yaklaşım Tebrik ediyoruz Oktay abi. Başka ne sözlerimiz var Oktay Bey? Neydi o ya? Ne, ne yapalım i̇yi diyelim, diyelim? İyi diyelim, iyi olalım, iyi şey olalım. Şey. Eğne oturalım, doğru konuşalım Datlı yiyelim, dat da konuşalım, peki teşekkür ediyoruz bu kadar iyi yeter şirket her sabah sabah e, pazartesi gününe maalesef acı haberlerle başlıyoruz. Yapma. Ne oldu? Hayırdır ya? Yine pazartesi bir şey oldu. Yine bir pazartesi, yine bir acı bir pazartesi, kara pazartesi olarak tarihe geçecek bir gün. Aydın'ı biliyorsunuz. Evet, efeler diyarı. Çok güzel. Aydın. Sokes, Aydın havası olsun. <gülüyor> olsun. Bravo Okan. Sen bugün her habere böyle küçük tatlı bir Atasözü gibicesine bir şeyler söylersen tamam. çok güzel bir format yakalayacağız. Aydın açıklarında bitkin halde bulunan bir Akdeniz Foku vardı. Eyvah eyvah. Tabii badem. Ee, Akdeniz foku, foku araştırma grubunun İzmir'deki ofisine götürülen 2,5 aylık foku tedavisi devam bizim ediyor. Afak, afak bizim değil mi o? Tabii tabii. tabii. E, ondan sonra sıvı mineraller mi verilmedi kendisine? Balık püreleri mi yedirilmedi? Neler neler? Fok'un sağlık durumu iyi. İş adamı Mustafa Koç Fok'u koruması altına aldığını Resmen açıkladı. Nereden başladın? Haber bu biraz şey oldu ya. Ne oldu? Yani biz nasıl? Biz kaç yıl önce? Hayır yani biz koçlarla nasıl şey yapalım şimdi? Mücadele mi Mücadele değil de tamam, yani. Balın... Aman bayağı şey yapamayız. Ya biz de ya... fok babasıyız. Tamam da ayak uydurmana gerek yok ki. Yani, Olur mu canım? Yarın de... öbür gün bizim fok gelecek baba bana PlayStation al. Abi fokun bakın şeyim asrafları bellidir zaten ya. Bak ben söyledim. Abicim o sıvı mineral dediği tuzlu ayran vereceksin hayvana. Abi Balık cim, püresi dediğin. Mustafa Koç'un baktığı fokla bizim fok arasında biraz fark olur. Bizimki Akdeniz fok gene güdük kalır. O, o şeyde var ya kanalı dana kadar foklar. Onlara dönüşür yani. Biz ne veriyoruz foka yemek olarak? Palamut. Ona böyle somon. Somon. İtalya somon. İtalya somon. Ithal somon. <gülüyor> Ya ben zaten şu anda bir şey Özel havuz olacak ısıtılmış sular içinde yüzecek Ege, Ne verirsen ver Ne verirsen ver Önemli olan verdiğin şefkat evet. Şe berdiğin Şefkat sevgi. gösterdik bugüne berdiğin kadar Fok'umuza Olur mu canım ben, ben... ben her ay 100 TL gönderiyorum Parayla olur mu? Sen 100 YTL gö gönderiyorsun ben 50 hafta, kilo hamsi alır ona be Her hafta konuşuyorum ben ya Ben hiç e işte o şeyi... Ne konuşuyorsun sen Fok'la? Yalan Nasıl? söylediğini ben ortaya çıkayım. Ne konuşuyorsun? Nasıl gidiyor falan diye konuşuyoruz. Ne, ne? cevap veriyor? Gidiyor? Böyle yapıyor musun? <gülüyor> Bak Fahir ne güzel. Demek ki vay, sen de konuşuyorsun. Çekiniyorsun söylemeye. <gülüyor> ya ben bir iki kere gördüm kendisini. Ondan sonra Ziyaretine se serpilmiş <gülüyor> bizim kız. Ondan Bir sonra... tek ben babalar gününde şey oldu. Konuştuk. Hmm, ne şey yapıyorsun? Mi? İşte dedi benimkiniz artık huyu mu bozuk bilmiyorum da ne olsun dedi işte neslimiz tükeniyor falan filan diye konuştu. Hilaf demek ki Şimdi aradan. yarın öbür gün işte Mustafa Koç kendi fokuna bunu almış. Sen bana ne aldın? İskele babası mısın? falan diyecek bana. Çok üzülün. Babalar gününde o seni aradı değil mi? Evet. Yine sen aramadın yani. Ben ne arayacağım falan? Ya o zaman şöyle yapalım bari. Üç taneyi bire indirelim. Bir tane Adam gibi olsun. Adam gibi, gibi olsun. bakalım yani. Mustafa Koç'ta yarışamam benim etim budum belli ya. Öteki evet, 2 Fok 3'ümüz bir ya, Mustafa öte... şey eder diyorsun. Bence Mustafa birkaç Koç tane edirdi. daha tanıdık varsa toplayalım yani. Oktay var mı arkadaşlar Ben bir 5-6 kişi toplarım. Herkes biraz şey yaparsa herhalde bir... Onu da bir sefer yapabilir. Her, <gülüyor> her ay yapamayız ki. <gülüyor> Doğru ya. Kaç sefer ricacı olacaksın <gülüyor> aynı <gülüyor> insandan? Bir, iki sefer. En fazla iki diyorum ben. Yani bizim... Bence bizim eğer ricacı olacaksak gidelim. Mustafa Koşlar ricacı olun. Çok şımartmayın. Yani... Gerekirse bu derneğin güzel, başkanı güzel da şey desin Boklar çok şımarınca ölüyor falan gibi bir şeyler desin Buna nesli tükenir desin ha. o hassas Şımartılınca nesli tükeniyor desin Üremiyorlar falan şımarınca Çünkü kendi ama doğru bir taraftan da Öyle yetişen Şimdi bu badem herhalde erkek Benim kız çok affedersin Benim babası belli Durumu belli ne olduğu belli Şimdi yarın <gülüyor> öbür gün bir izdivaçları olacak olsa denk düşer mi? tenklişmez. Çünkü uçurumlar oluyor. Uçurum. Ya izdivaça gelinceye kadar zaten foklar da kendi arasında. Belki de bademi şımarık. Bu fok çok şımarık diye. Belki bir şey yapacaklar. İşte belki o... bizim hiç karışmamıza gerek kalmayacak. Belki ebeveyn dediğim birazcık daha arkada. Yani fok dediğin şey ayakları üzerinde durmalı. Ayağı yok ki. Şey <gülüyor> yok ki. Ayağı. Pati, pati, böyle pati. belinde doğru olup Yalnız şöyle bir şey olabilir. Böyle bende mi Oktay... taklidi yapması lazım? <gülüyor> birer birer birer bu Foklarımızı. Zaten 350'ymiş. inmiş. Hadi canım. Tabii ben iki yıldır bunun mücadelesini veriyorum ya. E sizin şey, senin şeyin yüzünden. Neyin yüzünden? Sıkı babalık rejimin yüzünden. Kimseyle var? görüştürmüyorsun. Bir, görüştürmüyorsun, şey yapmıyorsun. Birazcık serbest yetiştirseydin bugün 350 değil. Ben eminim senin Fok'un <gülüyor> 900'e çıkardım. Ne fokları kadar fokları. ne şeysiniz ya? Oğlum burada babalıktan bahsediyoruz. O kadar kolay değil. Ya babalık. Benim demek. kızım. Sen iyi baba olur. Orada onunla geziyorum. geçiyorum. Babacım bu. Siz ne rahat adamlarsınız ya? Ya neslinin üremesi için ben içim yana yana izin verdim ben. <gülüyor> benim de aynı şekilde. Baba benim... çiftleşme mevsimi başladı. Bana Boya biraz lazım. harçlık verebilir misin? Ya. Fokum dedim yapma etme falan. E tamam bizim neslimiz mütkelsin. Bütün arkadaşlarımın nesli devam ediyor. Benim neslim mütkelsin. E, bak isteyeceğim sen de konuşmuşsun. Niye kendi hakkını yiyorsun Bunlar ilk zamanlar. Sonra ben iyice koptum yani. yani. Bu şeyden sonra tamam dedim neslin devam ettir ama beni de bir daha arama dedim. Ben bunu için içim paralana ben Benim söylediğim şey ise belliydi. Dedim ki evlen bütün masraflar beni. Bunlarda evlilik diye bir şey yokmuş arkadaş. Ya İlk, işte onun sonunda. Abi bize babalık değil de. değiliz dedi. Babalık değil de başka bir şey verselerdi ona Evallah bir eniştelik olsaydı. Efendime söyleyeyim bir uzaktan bir akraba tadında kayınbirader olsaydık, kayınço olsaydık bir şey olsaydık. Gene da ben gözlerimi kapar sineye çekerdim ama işin içine babalık girdiği zaman ben de asfalyalar atıyor yani çok özür dilerim. Biz bu fog meselesine değindiğimizde 500 tane vardı. Evet. Nasıl değindiysek 350'ye inmiş. Burada bir hata mı var? Ne oluyor yani? Acaba bir daha değinmesek mi çünkü. Bir de bize sorumluluk da verildi ya. Hakikaten çok acı. Yani sorumluluk verildi. Sertifikamızı aldık. Paralarımızı yatırdık. Bize evet. sertifika babası diyorlar zaten dernekten. Yazık. Ya sen ondan dedin demi? Telefon açacak iskele babası mısın sen diğeri Mustafa Koç'ta Iskele yazılar. babası dese gene iyi. Sertifika babası olunca enerjis. Tabii ya. Şey gibi bankamatik babası gibi geliyor bana yani. <gülüyor> bankamatik babası, <gülüyor> babası neyse herhalde gidiyorum. Bilmiyorum. Babalık şeyinden dolayı alıyorum paramın bir kısmını. Evladımı gönderiyorum. Bir kısmını kendim çotur çotur yiyorum. <gülüyor> da laf sokuyor. Şimdi gerçek kızın oldu. Bizi iyice sallarsa falan diye. Ama senin öyle sen artık ayrı gayrı yapmayacaksın. Efendim Alina hanıma ne alınıyorsa aynısından bir tane de onu almak senin lazım. Senin kızın adı neydi ya? Ne Sen oldu? Fokun mu kızın mı? <gülüyor> ha kızın. Fokun ya. Fokun kız değil miydi senin? Fokun kızdı evet. Seninki Ege kaderdi Ege galiba. Benimki Kadir. Neslihan'dı. Seninki neydi Fahir? Benimki Ay Ayşe Su muydu? Hayır canım. Bades Badesu muydu? Benim kaderdi evet. Ben ilk günden. İyi, kader... Sen ha... daha ismini bilmiyorsun Fahir ya. Ha, bir sonra ben babaya... iki isim koydum. Ben şimdi göbek adını hatırlamaya çalışıyorum. Ne gerçek adını? Ayşe Su'su tamam da göbek adını hatırlamaya çalışıyorum. Ayşe, Ayşe su değildi Fahir Neydi abicim o zaman? Benim kızımın adını unutturdunuz. Şu anda psikolojik çok yıpranmış ve depresyonda. Atlas koy. Atlas. Çok Gülben güzel. Gülben Ergen de öyle koydu. Olduğun adın <gülüyor> gerçi ama Atlas evet Atlas. Fark hani etmez biraz, canım, da fark etmez. Fark etmez olur mu Oktay ya? Sen de bu folk nasıl bir dünya kurdun kafanda bilmiyorum. <gülüyor> fark etmez diye Foklar biraz rahat yaşamalı bence. Doğru. Biz Öyle de bir biraz sorumlu. fazla do dokunmayalım bu konuya. Çünkü yarın öbür gün 200 kaldı, 100 kaldı derken 3 yıl içinde bunlar ee, zevzek zevzek konuşurken <gülüyor> Nesli tükettiler diye bizi ondan sonra zan altına aldılar. Ve Ege'sinin durumun daha kritika. Niye? Şimdi yarın bir gün Alin büyüyecek. Evet, evet Alin de bebek, bebek, bebek büyüdükten sonra benim rızkımı sen kimlerle kimlerle paylaştım bir kader uğruna falan. Ben onu duyarlı yetiştireceğim canım. Kızım diyeceğim. Akdeniz foklarının nesli tükeniyordu ben. Arada bir karar vermem gerekiyordu diyeceğim. Onun belli bir yaşa kadar ama şeyi kıskançlık dönemi bir kıskançlığı doğal. var tabii doğal. Oldu. Bence onu bir psikolog eşliğinde açıkla açıkladın zaman senin kardeş olduğunu biliyor mu şu anda? Hayır bilmiyorum. Bırak Ali'ni ya, Bülgen'in haberi var mı? Bülgen'in haberi var. Neye yani şey dedi. Ben seni geçmişinde kabul ediyorum dedi. Ba o biraz de da yanlış de. anlamıştı. Hı. Evet. Nasıl böyle bir folkla beraber olduğunu onu da anlamıyorum falan dedi ama yok dedim sertifikayı bırak sertifikayı ben senin ne pis herifi olduğunu biliyorum dedi. Öyle bir evlilik öncesi konuşmamız var. Anlaşmanız olabilir. var ya ama sözlü ise onu yazılıya dök. Çünkü yarın öbür gün bunlar sana <gülüyor> ters tepebilir yani. Doğru. Rektim, Neyse artık yavaş bırakacak. yavaş 2 sene 3 sene içinde foklarımızı tamamen bitiriyoruz dernekte de kapatılıyor galiba. Böyle <gülüyor> de demeyelim istersen de. Ve 3-5 tane herhalde. Ben bir tamam, bir ben şu an itibaren benim melek kızımın dilince bir hayat. kimle mutlu oluyorsa onunla beraber olsun. Ben kimi getirirse getirsin kabul edelim. bir tane fok da getirse, affedersin Kanada'dan bir fokla da beraber olsa benim için o kızım yani, şey. onun mutluluğu benim için çok önemli. Ben acaba Neslihan'ı şey mi ikna etsem ya? Ne? Çiftlik foku olmaya. Çiftlik fok derken. Ya yani bir çiftlik düşünün. Hı hı. Fok çiftliği. Fok bu. çiftliği böyle bir şey yok mu acaba? Bilmiyorum. Burada da e, büyük bir havuz şimdi, ama kocaman yani. Anladım, anladım. Fuarlar şey. kadar mı? İzmir fuarı kadar gibi düşün. Şimdi ota e, çiftliklerin esas amacı üretime yönelik çalışmasıdır. E tamam, üretecek burada da. O senin ama çiftlikte de Fokların, 350 tane fokun çiftleştiğini ben şu anda düşüyorum Çünkü bir tarafta Akdeniz var. Akdeniz kadar bir göl yaratamayacağımız için. Canım iki tane alacaksın. Temsili. Neslihan'la Neslihan'ın seçtiği. Badem. Mesela Mustafa badem olur. Mustafa Artık ne olursa. Mustafa Koçunkin'i al sen. İyi edersin. Razı olur mu artık o Neslihan Havuzu alamıyor. bile ona yaptırız Çünkü havuzu benim bildiğim oğlan tarafı yapar. Doğru. Öyle sen Hadi ikna ya. edersin. Tabii. Güzel de böyle Foklarda bir... adet öyle. Öyle bir düzlüğe bir şey Derin ve geniş bir su birikintisi Su Konya bakmayın büyük yani Anladım Konya için Göl Konya. Anladım. Ankara'da da olabilir Çok Ankara'da Akdeniz fokunun ne işi var hayvanat bahçesi gibi olmaz O gene Akdeniz'de olması lazım Yoksa Ankara foku olur heykellerini dikmemiz gerekir sağa sola Evet sonra, bir de ona <gülüyor> Sonra, ee sonra heykeller çalınacak diye mi Hayır heykel şey mi sapan bir şey olur Adam arabayla gidiyor fok heykeli mi görsün Heykel masrafı bir taraftan bir de saçma değil mi abi Keçileri zaten zor açıklıyoruz Bir de ben foku nasıl açıklayacağım 10 yıl sonra ya çok sert bir şey yaptım galiba herkes Hakkada. bir oldu. Zaten boş bir şey konuşuyorduk bir de sinirlenince iyiydi garip oldu. <gülüyor> yani benim amacım 350'den 450'ye, 550'lere hatta 650'ye çıkarmak. Yani koca Folk, <gülüyor> Korkunç akamlar veriyorsun. Oktay çok hakikaten gerçek şey yaklaştın. 650 dedi. <gülüyor> Sayının sizini hatırlıyorsunuz biz Burada üniversiteye girerken, Fibonacci, Fibonacci Numbers gibisiniz. Aynen öyle. Neymiş derdimiz? Yani acaba üremiyorlar mı üreyenler mi hayatta kalmıyor? Valla bu benim anladığım kadarıyla üremiyorlar. Bence biraz bir, bir hovarda bir durum var. Ya bence ilgi alaka yok bebeğe. Bebeğe? Bebe derken yani evet, bu folkların şeyine. Ya yani ürüyorlardır da mesela ürümese ler e, daha doğrusu meseler. pandalar <gülüyor> gibi gündeme girdiler. Öyle bir şey yok ki. O zaman bu hani, çok güzel bir atasözler onu hemen söyle Oktay. Ne? Bu arada ver it kervan yürür. görür. Ne alakası var ya onunla fayi? Ne bileyim üreme falan deyince aklıma bir tek o yani. geldi. <gülüyor> o yüzden belki böyle bu çiftlik şeyini kurarsak. Evet, sesini... Çiftlik çuprasından sonra çiftlik Akdeniz Fok'uyla. Aa, o zaman ilgilenecek başka bir şey de olmadığı için bunların çevresinde mecburen bebekleriyle ilgilenecekler. Efendim, Daha doğrusu aşk hayatları ile ilgilenecekler. ilgilenecekler. Ha, öyle bir şey olur. Bilmiyorum ben şimdi Fok şeyini... Bilmiyorum belki de Ya ben ele alemin cinsel hayatını düşünmekten artık ben hakikaten Hakikaten yani. yani Doğru bu... da haklısın ama Çünkü ben herkesi bunlar... düşünmekten kendime odaklanamıyorum ya yani. Senin de nesin <gülüyor> Tehlike altındayım Ben, altında, ben burada tehlike altındayım Korunmaya muhtaç durumdayım Bir ben nelerle uğraşıyorum oo, ve kendime oo, konsantre alıyorum Daha alırım. birinci dakikadan sen hemen kendini ön plana attın Bir de ama Foklar'dan 350 tane var Daha Benden idare bir... eder Fahir'den bir tane kaldı Bir kaldım. tane var be benim ben mi? sana söyleyeyim <gülüyor> Ege. Çok acı bir itirafta bulunacağım. Bir, bir çiftlik yap sen faire. yine bir tane çıkmaz. Yani çıkar da. Yani Oktay ne biçim konuşmalar bunlar? <gülüyor> sen dedin abi yok ben, ben kendimi düşünemiyorum diye. İşte, yani sana ortam yaratılsa yani ben ortam yaratacağım sanat ürünü. Evet. Mü? Sana olan benzerliğini sorguluyorum mu? Ben. Ya olur mu? Yani sen Hakikaten iğrenç sen bir bana şekilde ifade bir edeceğim. Kimin imkan... son örneği için Fahir belki de. İğrenç bir şekilde <gülüyor> Demin o, ifade ettin. O şeyi söylemedin. Şimdi bunu söyledim. Zoruma gitti. Abi bana böyle bir imkan verilmedi <gülüyor> ki... Sen ortam da? hazırlansın mı Bana güzel sonra. bir ortam hazırlayın. Bakın o zaman pişman olmayacağınızın garantisini veriyorum. Eğer ki... Etik Bakın... bir ortam istiyorsun Fahir. Biraz netleştirir misin? Havu... Su istemiyorsun <gülüyor> bir kere değil mi? Yok. Su da istiyor musun? İstiyorum. Havuz tipi bir ortam. İşin içinde Mustafa Koç'u da bir şekilde dahil edebilirseniz. Hani... Hani He. ne bileyim Mustafa Koç gerçi. Tamam Mustafa Koç. O parasını Koç versin. O Ay. parasını versin. Neslimi <gülüyor> devam ettirin. <bir gülüyor> Doğru. <diyor>. Tamam <gülüyor> biz gerekenleri söyleyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Kötü bir haberde ama gene tatlıya bağlandı. Allah Fokların sayısı azalırken fahişin Nesli <gülüyor> <keyfi gülüyor> yerine geldi Günaydın Good nightin, good nightin, komşular uyusunlar. O zaman İngiltere'den bir haberle devam edelim derseniz İngiltere'de yeni çıkacak bir yasa var. Ee, Hayırdır? Babas babalara yönelik bir e, yasa. Babası. Var. Öyle deseydin ya babası. Hayır niye popans yapıyorsun ya? Babası babacım diye o popan taklidi lütfen. <gülüyor> bu ne bu neydi? Bu <gülüyor> da bir anlamız oldu ya. Ya Eşke o bu, böyle olsa. etrafta bir baba olduğu zaman öyle derler evet değil mi babası? Diye, o gibi Etrafta diye. bebek olduğu zaman babasına derler onu. <gülüyor> e tamam işte. Ortada olur. bebek yokken ben neyin babası oluyorum? Miskele <gülüyor> babası <gülüyor> ne bileyim. Evet. Babalar eğer çocuklara haçlık vermezse. Mahkemelerde sürünüyorlar. Cezalandırılacakmış İngiltere'de belli bir süre sonra. Ya Nasıl? onun bir meblası var mı? Adam eline bir sterlini koyar hadi bakalım bir ay boyunca idare ettiği. Mahkeme. Verdim mi verdim. Mahkeme kararı teşekkür ederim Ya mantıklı. daha doğru söyle, e, nafakasını ödemeyen babaların isimleri e, internet üzerinden yayınlanacak, yayınlanarak teşhir edilecekmiş. Böylece o babalarda Ve, nafaka e, vermeye... yok. Şimdi bunu da anlamıyorum ya. Neyin? Bu adamlar teşhir edildi diyelim. Evet tamam İngiltere'de bir grup insan bakalım bugün nafaka ver <gülüyor> İnternete girip bunları mı kontrol ediyorlar ya yani? e Tabii canım, bir maillerine bakıyor adam, e bir gazetelere bakıyor bir nerede de... teşhir ediliyorlar bunlar yani şehirde mi veriyorlar direkt Google'a girenler karşılarında bugünkü nafaka vermen İngiliz vatandaşları mı görüyorlar kimin hangi sitesinde yayınlanıyor bu İngiliz İngiliz Kraliyet mahkemelerinde yani aile Bakanlığı falan olsa kim giriyordur aile bakanlığına ya giren var demek ki İngilizler hastası. İngilizleri eleştirme. İngiliz'in ne yaptığını bilemezsin. Sen bir İngiliz misin? Bir İngiliz gibi düşündüğün zaman ancak. İngilizlersen. <gülüyor> bir İngiliz gibi düşün. Adamlar saat 5'te çay krizine giriyor. Sen giriyorsun. Ya sen ki... şöyle düşün. Bir adam bir çocuğu var. Eşinden ayrılmış. Tamam. Bir ha çocuğa... boşanmış mı? Öyle bir şey demiyor. Nafaka ediyor ya adam. Değil olsun olsun çocuğun demek... nafaka rızkı demek değil mi? <gülüyor> Aynı İngiliz şekilde. Kraliyet mahkemelerinde rızk kavramını soktuğunuz için teşekkür ediyoruz oktay be. Şimdi e, o mesela ilişkisi bitmiş. Evet. Ama çocuğuyla görüşüyor pazar günleri. Çok tamam. Güzel. Öyle bir şey canlanıyor benim kafamda baba. Kiliseden kilise. Ha. Ondan sonra iş yerinde. <gülüyor> Çok güzel devam. Aynen devam. Şu anda şablon tam oturmak üzere ilk bir iki <gülüyor> oynamayla beraber tam oturacak. Oradan da başka bir iş yerinde adam başka bir kadınla tanışıyor. Evet. evet. Chris Ondan sonra şeyden. kadın peki şey mi? Kadın Kristi, kadın Kristi evet, kadın Kristi de nasıl kadın? Oda mı boşanmış? Yoksa gencecik, taze? O gencecik, bir? gencecik duygusal, narin. Biz çiçek mi böyle. Mi? iç dünyasında bul, hafif tom etine dolgun. <gülüyor> ama yes, yani böyle, böyle şey kadın. değil. Yani hassas güzel. bir kadın her şeyden. Evet hassas bir iri kadın. de bir kadın ya. Evet ya, evet ya. Yani evet, yani fotokopi makinesine bir koyuyor yok böyle. Makine feline sür. Fotokopi ne ya? E yeri dedin ya ha iş yerinde. İş yerinde fotokopi Doğru, makinesi. iş yerinde tanıştığı için iş yerinden başka bir yerde <gülüyor> düşünemiyoruz kadını kız için. Ondan sonra Kadın ne? ama biraz böyle açık saçık giyinmeyi seviyor. Açık saçık. Ve de çok merak ediyor adam. Dekolteyi seviyorum ne yapayım? Seviyorum, ne yapayım? Adamın da pazar günleri ne yaptığını biliyor ya. Biliyor da zorla. Çocuğuyla gidiyor. var. Evet. Çocuğuyla beraber vakit geçirdiğini biliyor ve araştırma yapmak istiyor. Acaba bu adam <gülüyor> kafasında bir şey Mesela en basitle böyle bir şeyde o kadın merak eder. Ha. adam yeterli infakasyon veriyor mu vermiyor mu? Ben... zaten ilk aşama buymuş internet sitesinde açık. İkinci çıkan. aşama ne olacak? İkinci aşama pasaportları pasaportları takdim ]miş. ediliyor. Pasaportlara mı iptal edilecek? <gülüyor> evet, ne oldu abi? Korkunç bir şeyden bahsediyorsun. pasaportları abi. ve üçüncü aşama en acısı hapishanelerde sürünecek. Sokağa çıkmaları yasaklanacak. Ve dördüncüsü de kurşuna dizilere idam edilecek mi? Yok, Bu ne be? Bence şey demir yok. maske yapsınlar yüzlerine. Çok güzel olur. Erkeklere demir maske Evet, vezir gibi tipi bir şey. Aa bak, ço İngiliz çocuk desten ajansınca hazırlanan yasaya göre evli olsalar da hiç. Tekneyi okumayı söküyor ondan abisi çok şey yapma. Ne ajans okta? Destiny's Thank You Please. Ajansınca hazırlanan yasaya göre evli olsalar da hiç çift e, çocukları bakım masraflarını karşılamayınca da bu uygulama uyu. Şey İnternete konulacak mı? Konulacak mı isimler? Ana babalar diye. Yani orada işte faher senin sorun gündeme geliyor. Ne ben bir, bir şey sordum hatırlamıyorum. İlk <gülüyor> başta bunun bir ölçüsü yok mu yani? Çocuğa verirsin çocuk işte harcar bir haftada. Çünkü yani bir haftada Bence bunun ölçüsü harcayan da olabilir yani. Tüm dünyada geçerli olan altın. Doğru. Çünkü burada da altın, altın. İngiltere'de de altın, altın. Ha burada mesela Cumhuriyet altını, ortak Kraliyet altını. Bizde molik kalıyor ya geçen aylarda. Evet. İlk defa altını bizim evde gördüm. Hadi canım. Evet. Onlar fakir miydi biraz? Amerika'da çeyrek ve yarım altın diye bir uygulama ha, yok herhalde. Ne Bak, altın diye? Külçe mi var onlarda? Külçede alacak durumu yoktur herhalde <gülüyor> ortalama Amerikalı'nın. Bunlar burma Bilecik falan da mı bilmiyorlar? Bilezik biliyorlar da öyle bir yani para şeklinde altını ilk defa bizde gördüm. Hoşuna gitti mi? Böyle hemen dişine götürüp şey yapmaya çalıştı mı? Yok böyle böyle üstüne böyle böyle sürdüm. <gülüyor> e, man, siz de şey yapsaydınız hoş görseydiniz. Sen şimdi hoş gidiyor <gülüyor> <gülüyor> Bir şey demedim. <gülüyor> <gülüyor> Ve kafasından aşağıya serpiştirseydiniz. E, siz bir dakika ya. Nerede gördü bunu? Alinika'nın Nika'nın mı? Gelen altınları falan gördü. Siz misafirlerinize gelen altınları mı gösteriyorsunuz abi? Evde? E, eli boş, boş gelenlere gelerdi. Bir şeyler gösteriyorum ya. Bir gün bir akşam yemeğinde ona bir uzun Karagöz Hacıvat anlattım. İlanmadı. <gülüyor> Çünkü bu arada pek yalanlar da söyledim ben de o. <gülüyor> Türk kültürüyle ilgili. O Karagöz ve Hacımadın inşaat sırasında öldürüldüğüne falan da inanmadım. Hadi canım, öldürüldüyse niye kuklasını yaptılar falan? Diyor. İşte öldürüldükleri için kuklası yapıldı deseydin. Çok zekice bir cevap ya Fahir. Nasıl? Harika. İşte Molly ile benim konuşmam gerekiyordu ama kısmet olmadı Bir dahaki gelişinler. Bir artık. kısmet tabii canım bir daha. Yani o yüzden Kuklu... altın alamaz. İngiltere de gidip de. ...ben bir çeyrek altın alayım... ...bilezik mi olacak... ...beş yaşında çocuklar buralarına böyle böyle bilezik mi olacak... ...bir <gülüyor> çeyrek altın ne demek ya... ...İngiltere'de çeyrek altın ne demek... ...vardır canım... Kral ...neyin çeyreği bir kere... ...kraliyet... Bir kere. Kraliyet. <gülüyor> ...kraliyet çeyreği diye geçer... <gülüyor> ...kraliyet koyunca hemen oturuyor değil mi her şey... <gülüyor> Dediğinde <gülüyor> kraliyet mahkemeleri demiştir. <gülüyor> Doğru oturuyormuş. Buyurun Fahir. Peki o zaman Oktaycığım. Bir şey daha... soracağım ya şu konuya geçmeden önce çok merak ediyorum. <gülüyor> Bu Moğligil bir şey getirmiş mi Ali Nikaya? Getirdi çok güzel şeyler getirdi. Ne getirmiş? Ne tip bir şey? Kılık kıyafet getirmiştir Kılı o tekstil. kıyafet ve oyun. Evet kraliyet tekstilini getirdi. <gülüyor> <gülüyor> kraliyet de yok tabi orada. Orada da yok orada artık. Parlamento parl da getirdim. Ne getirmiş ya Moğligil getirdi? Ya, ya işte şeyden böyle. Şüpheleniyorum ben de ondan. Yok ördek. ördek. Ondan sonra. İçine baktın mı ördeğin Baktım, eroin çıktı. <gülüyor> Bir şey soracağım. Moli, cumhuriyetçi mi, demokrat mı? Demokrat canım, onlar Amerikan sanatçısı. Ha, anladım. Teşekkür ediyorum. O zaman Oktay Bey, sorularınız bittiyse... Bitti. Ee, Ata sözünüz hazır mı? <gülüyor> <gülüyor> hazır, Fahir. Hemen, Fahir. Avrupa'nın kökü neye dayanıyor? <gülüyor> <gülüyor> İyi de bu cevap fine atasözü istemeyecek hayır, Atasözü hemen akabinde gelecek Türkiye'de Derin, dayanıyor derinle, Çok güzel Türkiye'de bir yer Derinlere olabilir, derinlere olabilir. Çünkü Türkiye'de olabilir. derinler var ee, Türkiye'de Altın, bir yere mi dayanıyor Bir yere de. Kapadokya Yakın yakın Yası sıcağ. höyük Çok yakın Mazgirt ma ma Soğuk Soğuk soğuk <gülüyor> Höyük mü? Höyük tipi bir şey Hasan Keyf mi? Çatalhöyük Konya. Hayda. Avrupa'nın kökü ya. Konya'da mı? Amerikan Main Üniversitesi'nin sosyoloğu Profesör John Oplinger Çatalhöyük'te <gülüyor> Avrupa'nın kökenine ve <gülüyor> Çatalhöyük ben demiştim ya. Tamam işte doğru dedim. Zaten ben de Konya doğru Çatalhöyük mi? dedim. Işık tutacak verilere rastlandığını açıkladı. Konya'dan herkes Avrupa'dan yani daha doğrusu Çatalhöyük'ten herkes hoppa Avrupa'ya <gülüyor> Göç etmişler. Bugünkü kraliyet ailesinin kökü de çatalhöyye <gülüyor> Dayan, dayandığı <gülüyor> resmi belgelerle DNA'lar, kromozomlar, X'di, Y'di falanlar filanlar derken... Derken... Opinger şöyle... ...araştırmamızın <gülüyor> da <sonunda> geldi demiş. <gülüyor> Açıklanamayan her şeyi böyle mi? Anlatıyormuş ya bu büyüme. Valla da. şöyle demiş. Çatalhöyük. Hoplinger. Hoplinger. Çatal <gülüyor> Çatalhöyük arasında. Avrupa ile Çatalhöyük arasındaki bağ sadece geografi olarak değil. Yani bu geografiyi de geografik diye öyle tam telaffuz ederken şey yapmışlar. Nüfus itibariyle de vardır. Avrupa'nın menşeyi Çatalhöyük'te aslanlar gibi yatmaktadır. Nokta. Hadi bu eyvallah. <gülüyor> Hoplinger böyle son noktayı da koyar, Çiğ, cevabını beklemeden... Hoplinger hoca öyledir ya. Hoplinger <gülüyor> bu Mesut Yara mı benziyor <gülüyor> biraz? O, o tip bir İş şey konuşma oldu. Konuşma tarzından, aktarış tarzından <gülüyor> öyle bir şey. Eee buraya bir atasözü gider de Oktay, bir Konyalı bir atasözü patlat yani. Avrupa, Konya diye hemen... Mesut Nasıl Dünya'yı konuşma? gör Konya'yı demiş. Bravo. Doğru. O ne Hızlı. demek onu ben bilmiyorum. Gez dünyaya gör Konya'yı. Yani nereye yani gez, ne? gezdikçe hep karşıda Konya çıkar. Bu i̇şte demek. Avrupa. Işte. Ya <gülüyor> komple Çatalhöyük Bugün biraz araştırılsa hoppa be yanında neresi var? Neresi derken? Bilmiyorum ya, ya. Çatalıyık'ın yanında yanında derken ya yani komşusu olur. Meram ha Meram Afrika dediğin zaman tak git bak merkez neresi Meram. Asya desen keza öyle Konya merkez. Anladın nokta. Hadi bakalım devam et. Sen. Anladım. Kaf İyi oluyor ya bu program beni bazı <gülüyor> anlamamış. İşte, teşekkür ederim. İstanbul Anahtarcılar ve Çilingirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda düzenlenen bir e, yarışma var biliyorsunuz. Onunla ilgili bir haberimiz var. Türkiye Kilit Açma Şampiyonası. Ha, ne güzelmiş. Geçen e, gün yapıldı hatta sonu. 30 çilingir katılmış Ne güzel. bu evet. yarışmaya. E, ve inanır mısınız bu kilidi kaç saniyede açmış Sedat Bey? Bu kilit derken? Şu, Şu anda gördüğüm, <gülüyor> tut, tuttuğum kilit. Ne bileyim abi bir kilit veriyorlar işte bu şeylere çilingirlere. Altı saniyede açılmış. Hiç daha önce görmediği, bilmediği, duymadığı kiliti. Bir... Sedat Bey altı saniyede ve birinciliği elde etmiş. Kupa veriyor. Nasıl? Sopalarla mı açıyorlar? Yok direkt patlayıcıyla. O bir tane Patlayı şey var şey ya. Yani. Yerleştiriyor plastik patlayıcı. Ben sonra söyleyeyim iki saniyede açarım. Ben çünkü hiç böyle ince ince, pat... ince çalışan çilingir görmedim. Bir zamanlar. Annemin bana verdiği bir şey vardı. Bankalarda eskiden kullanılan demir böyle kutular olur ya. Kasa mı? Kasa ama böyle küçüklerinden. Kumbara. Ben de onun... <gülüyor> arası yok sende dedi <gülüyor> E abicim annen sana kasa vermediğine göre ne verebilir? Ya ne verebilir çocuğa? Çelikten siyah bir kutu içinde böyle birkaç e, değişik bankunutunu yan yana koyabileceğim bir e, kasa ama portatif falan ondan almıştı. ben de onun içine bir şeyler koymuştum falan. bir şeyler para değil mi bir şeyler ya işte öyle bir para bilmem ne ondan sonra onun da anahtarını kaybetmişti götürdüm için gire bunu aç diye yani sonuçta bu anahtarlar güdük anahtarlar oluyor ya bavul anahtarları gibi He. onun gibi bir şeyle açılması gereken bir şey o çilingir bunu kanırta kanırta açtı. Şimdi ben bu çilingire nasıl güvenebilirim? İzle... Ben sende diyorum oraya iki tane iğne gibi sopa koyacak. Bir tane kulaklıkla dinleyecek. Tık tık tık diye açacak. Abi onun sebebi ne biliyor musun? Adam çilingir değil miymiş? Hayır adam çilingir de seni seni hırsız olarak gördü o adam. Ve o yüzden de tornavidayla kanırtı. Şey, ben dediğimde ne uğraşacağım bununla mi? dedi. Ha, ne uğraşacağım dedi. Açarım buradan dedi. Nasılsa birine de şikayet edemezdi. Gidip de söyleyemezdi anasını. Ben almasına. bununla ne uğraşacağım dedi. Bir saat uğraştı tornavidayla. <gülüyor> Adam 6 saniyede açıyormuş. Ama bu çinmalı kilitlermiş. Bu yarışmada kullanılan kilitler Çin <gülüyor> zaman, malı gibi. Gölge mi düşünüyorsun sen şimdi yarışma? <gülüyor> şimdi hayır, bunu zaten şeyde bu kilit kilidi mi? 6 saniyede açılıyor. Yani. Çin kilidi zor açılır. Yani. Her şey Çin'in pek çok şeyi uyduruktur ama kilidine laf yok arkadaş. Çin'in kilidi <gülüyor> bir numaradır yani. Yasak şehir onluk kilit her gece. Bravo. Oda başı demiş yasak şehir mi kalır demiş adam ya saniyesinde dolar bözdüm. Oda başkanı Sinan Bakkal üyelerinin yarışmaya katılmakta çekingen davrandığını yani çilingirler üşeniyorlar mı artık bir tek pazar günümüz var diye mi şey yapıyorlar. Ya açamazsa rezil rüsu olursun. Bu nedenle çok yarışmayı güçleştirmemek için çinmalu ucuz kilitlerle gerçekleştirdik bu yarışmayı demişler. Yani o birinci mesela 6 saniyede açarken ikinci 7.5 saniye üçüncü 3. saniye. Mansiyon. <gülüyor> yok mu motiv? Ne mansiyon mermedi? <gülüyor> ne bir abi. 11 11 saniye, saniye Çilingir girdiğince gözümde canlanan görüntü şu. Bir böyle bir kancaya ha, takılmış işte bin tane anahtarla gülüyor Tıkır tıkır tıkır hepsini deniyor. Yani hiç öyle o ince sopaları kilide sokanı görmedim ben. Benim de derdim onu görmek. Öyle bir şey çilingir yapla kapıyı ben de. de açıyorum. Zaten ona maymuncuk tipi bir şey deniyor. Ha işte maymuncuk yok ortada zaten tornavidayla kanırtma teknolojisi. Ama çilingirlerin kullandığı yöntem o ilk söylediğin şey işte kancanın ucuna takılmış binlerce anahtar. Evet. Bir saat onu deniyor. Bir de çok pahalı bir şey ya çilingir denen tek. O kadar anahtar değil mi? Hmm. Hayır, eve gelmiş ama yılların birikimi Oktay. Bir anahtar bugün almaya kalksan 20 lira. Orada kaç tane anahtar var düşün. Hesabını sana bırakıyorum. Doğru. Adam bütün ömrünü harcamış tabii ki. Orada 3'ün 5'ini hesabını yapmayacaksın. Kapı açtırıyorsun. Çok özür dilerim. Buyurun efendim. Buyuralım hemen o zaman. <gülüyor> Biraz yine acı haber verecektim de o acı haberi sona saklayayım. Hiç vermek taraftarı bile değilim. Ee, ve fanatizm nereye çıktı nihayet? Doruk. Ayuka. Doruk, Ayuka Çok net yerler söylediniz bravo. Zembil. Zembil'e çıkmış olabilir mi? Olabilir. O bir süre sonra inecektir o. Uzaya çıktı. Hayda. Uzaya çıktı NASA tarafından. Amerika'nın Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden yerel saatte 8.47'de. Türkiye saatiyle neye tekabül eder? bilmiyorum. Doğru. Dört buçuk mu? Bir fark... mi? Gece bir mi? Bilmiyorum onun hesabını. yapacaksınız artık? Üç ee, kırk diye tahmin ediyorum. Tam böyle uydurayım bir şey. Ee, fırlatılan uzay mekiği Discovery yedi kişilik ile beraber uyuyaya doğru yolculuğuna çıktı. Çok güzel. Buraya kadar herhangi bir problem yok. Mükemmel Fakat, bile deniz. <gülüyor> mürettebattan astronot Robert uzay mekiğine binerken taraftarı olduğu Indianapolis Colts yani Türkçemizdeki adıyla Fenerbahçe mi? Indiana Polisin tayları adlı futbol takımının... E, efendim, atkısıyla mı çıktı? Atkısıyla. Hatta böyle gözüne falan bağlamış. Kavga çıkarmaya mı? <gülüyor> Tabii canım. Forza Indiana Biscodes diye yazıyormuş zaten üstünde. E, Mekke'ye binmiş ve böylece uzaya çıkan ilk taylar. Bastard taylar diye de bir tişört yaptırmış. Onu da şeye asacakmış bayrağı. Bastırt mı? Ne? Ne? Bastır bastır bastır. Ha, Haydi Bastır. Haydi Bastır der gibicesine. Böylece fanatizmin ilk e, uzay yolculuğu da başlamış oldu. Nereye e, götürecekmiş? Ne amaçlıyor bu adam? İşte UY'ye gidiyor. Bayrağı dikeceğim demiş uzaya. Zamanında bu tür olaylar yaşandı biliyorsun. Ve böylece Indianapolis'in Tayları e, takımı gerçek çok çirkin bir isim değil mi? Indianapolis çok. Tayları. Çok Sıca. Anca işte uzaya bir bayrakları Dikilirse adam olurlar Ama öyle deme ya bayrakları dikilen ilk Hakikaten futbol takımı oldular Başarlı. Belki Indianopolis denen yerin Atı meşhurdur İşte ondan zaten Olur mu ya Houston Rockets diye de bir şey var yani Houston'da Houston rakete mi meşhur Yok doğru Ro Rakısı <gülüyor> meşhurdur <gülüyor> Houston, Roketi meşhurdur. meşhur abi dediği, Belki de Rockets dediği Yok roket... Houston problem değil mi ya, ya. Bir, Demek ki atı meşhur abi atı meşhur, Aa çok niye Tay diyorlar onu Sel틱 ne Sel틱? Celtic? Boston'u şey işte bu İngiliz kökenli bir şeyler Keltler Keltler doğru. Boston'da Kelti meşhur. Çok güzel ya. O yani, zaman Ankara keçileri olacak bizde böyle. Çünkü Chicago'nun şey, da balı meşhurdur benim bildiğim kadarıyla. Doğru. Chicago boğası. Damızlık kullanılır. Doğru. Çok güzel ya. Her şey için ben de çünkü. Tıkır Peki tıkır. İzmir'den ne olacak? İzmir saat kuleleri <gülüyor> diye mi olacak? İzmir kumruları. Ayacım incir. incir olur abi. İzmir'in incirleri ya, hay hayvan mi? Hayvan mı olması yaprakları... galiba? Hayvan olması lazım doğru. E, Ankara kum... keçileri çok rahat. Niye abi roket hayvan mı? <gülüyor> Ankara keçileri de hayvan mı çok özür diliyorum yani. <gülüyor> Do doğru mantık mı? <gülüyor> <gülüyor> mantıklı. O zaman saat kulesi olur mu diyorsun yani? İzmir fay. saat Valla kumru tipi bir şey bana daha uygun gider. İncir olursa orada olur. Kumru'da da yiyecek anlamı da var ya o tehlikeli. İzmir boyozları olsun. İzmir boyozları çok güzel. Çok güzel Ve olur. yumurtalar. Veya İzmir tulumları olabilir. İzmir tulumları olabilir güzel de tulumlarını güzel Abi çıkardım. o zaman da gazetelerin açığa başlık belli ya. Yani. Yani tulumunu çıkarttılar falan diye. böyle. E zaten ne olabilir ki? Tulumunu çıkartabilir. Tulumdan da başka bir şey yapılmaz yani. Evet. Sambacı diyorlar ya bütün şey, Güney Amerika'ya. Onun gibi bir şey olacak. Tulumladılar. <gülüyor> tulumunu çıkardılar. Tulum çok güzel yani. Bravo. İzmir tulum çıkardı gibi. Mesela bütün maçları üst üste Veya bayağı. İzmir tulum peyniri. Ankara, Ankara ke keçilin inadı tuttu diye. Mesela, Ankara'lılar. Haha. <gülüyor> Falcon's var ya, Otü'nün. Falcon ne abicim? Şahin. Savaşan Şahin. Şahin tipi bir şey diye tahmin ediyorum. Bak güzel. Otu de Şahin. şahin. Otu de Şahin çoktur, çoktur. Hatta Otü'nün kedileri olsaydı bence Ot the Cats. Aa da kedi de böyle biraz nerede gibi bir şey. Yani çünkü doğada yaşıyorlar ya. Onu da şey yazılabilir, küçük harflerle atın. Ot Cats, Bat. <gülüyor> <gülüyor> ne Bat ne? bat oraya ne artık ne ne uygun görürseniz. Gönlünden geçen gönlünden gönlün ne notalara gezeriz o, o zaman, yandı zaman yandı ben sizi artık kısa, yavaş yavaş... bir tuturum. haberimiz var. Hadi İki de, dakikalık zaman, bir ona, haber. Balinalar'la ilgili bir haber. Balinalar. <gülüyor> evet. Önlükleri vardı biliyorsunuz bir zaman bunların. Balinalar. Balinalar'da insan gibi seviyormuş yapılan araştırma bunu ben ortaya de, koymuş. şey diyeceksin diye çok korktum ya. Balinalar'da insan gibi sevişiyormuş falan diyeceksin diye çok korktum. Bir niye ara. korktun? Bir korktun <gülüyor> şey değil geldi. Korktuğum onu... şey başıma geldi çünkü. Evet. <gülüyor> İnsan gibi sevmek ne demek ya? Ben yani ona adam bakarsak, gibi, adam gibi. Ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Ben hayvan <gülüyor> gibi seviyorum. Evet ya. Mesela bazı hayvan hakikaten çok güzel seviyor. Mesela bir Bazen ayı. Bazen dağlara çıkıyorum bağırıyorum. Seviyorum ulan diye dağlarda bağırıyorum. İşte Hadi hayvanlığın ya. en güzel göstergesi. Hangi dağa çıktın en son seviyorum En son apartmana çıktım. Dici Türk anteni takılırken. Seviyorum lan diye bağırdım. Dici Türk'e. Yani. Atama mı? Takan adamım. Şu adam indikten sonra ben yalnız kaldım orada. Ne yapabilirim diye bir bağırdım orada hayvan gibi. Bence güzel yapmışsın. Şunu hemen söyleyelim. İki bilim adamı 15 yıl boyunca balinaları araştırmış. Evet. 15 yıl boyunca ve... ve 15 yıl sonunda bunu mu dediler diye. 15 diye. yılı boşa giden bir hayat mı diyorsun? Sevgi okay? ve bağlılık konularında. Böyle duyguları olduğu ortaya çıkmış. Böyle böyle varmış. <gülüyor> Beyinlerini incelmişler hayvanlar. Bele, bele de diyorlar mıymış? Ne yapıyorlar? Bele, bele <gülüyor> Diyorlarmış ki hiç nesil problemleri yok var Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Oktay Bey siz mi buyurursunuz yoksa ben direktman konuya gireceğim çünkü Vereyim ben bir ön bilgi olsun Ver canım Gerçi siz de verdiğiniz haberleri ee, haberlerinizde ama Şimdi NASA uzay mekiği Discovery'i 7 ile birlikte dün nereye göndermiş olabilir? Uzaya göndermiş olabilir mi? Beraber Doğru Uzaya göndermiş olabilir Astronotlar Ben bir tanesinin Fanatik olduğunu e biliyorum Indianapolis taylarından olduğunu biliyoruz Güneş sisteminde koloni kurulabilmesine ve Mars'a gidilebilmesine olarak sağlayacak... Güneş sisteminde ve... koloni kuruldu. <gülüyor> Dünya. dünya Evet, evet daha dünya... biraz spesifik olursa dünya dışında ha, dünya dışında. dünya dışında bir yerde Orayı tırnak içinde söyledi el hareketlerine dikkatli şey yapalım ve dünya dışında ve... <gülüyor> Mars'a gidilebilmesine olanak sağlayacak uluslararası uzay istasyonunun inşasına yardım edecekmiş amele mi gönderiyoruz uzaya 7 astronot biri şoför altsı olmak üzere 7dik kişi gönderiyorlar 12 gün uzayda kalıp yeni bir laboratuvar Kulup, ee... kulüp Gel <gülüyor> yani bir şey ya Laboratuvar bir olur şey. mu acaba? Şimdi sen Mars'a gidiyorsun. E e ne, yap. ne kursunlar abi? Binlerce kilometrelik yol. Binlerce dans söz var. Çıktı şimdi. Mesela buradan en basit örneği veriyorum. Ankara'dan İzmir'e giderken. Çok güzel. Ne yapıyorsun? Afyon'da duruyorsun. Çok güzel. Ekmek kadayıfını yiyorsun. Tamam efendim sucuk dönerini yiyorsun. Öz bir geziyorum. Çünkü ayaklarım uyuşmuş dizlerimi açasın Yap, bacaklarını istiyorum. Bacaklarını açıyorsun. Şimdi Mars'a giderken de benzer bir ihtiyaç için durmak gerekecek. Bir laboratuvarda da duracaksın. Afyon'da bugün ekmek kadayıfı, sucuk döner ve bazı atlet merkezleri olmasa da laboratuvarlar olsa... Kim durur abi? Kim durur? Bir şey söyleyebilir miyim? Ne yapacağız? Kurbağa mı keseceğiz orada? Sodyumu şeye mi dökeceğiz? Suya mı dökeceğiz? Ya adamları da sen şey yaptın ya. Burada zaten dünyada kesilmiş hazır şey var. Kurbağa var. Oraya da kesik götürürler. Şimdi İzmir mi daha eski? Mesela Ankara mı? Tarihte. tabii ki tarihte düşünecek olsam bunu düşünmeye gerek bile yok. Bilmiyorum ki şimdi. Yani Ankara, Ankara, Ankara tabii ki ya. Ankara daha eski olarak. Ankara'ya daha, daha, daha yakın. Şimdi bütün Avrupa oradan olduğunda Çatalhöyük Çatalhöyük ilk Ankara gelecek. Tamam. Ankara. Ondan sonra ta Afyon, Şimdi şunu sormak istiyorum. İlk başta kula... <gülüyor> Ankara kuruldu. Şimdi evet. Ankara dışında bir yerleşim merkezi kuralım diye insanlar harekete geçti. İlk başta arada nerede durulacağına yönelik bir şey mi kurulur? Afyon'a. Yoksa ilk başta ikinci bir yerleşim merkezi kurulur. Ondan sonra arada durulacak yerdeki tesisler mi inşa edilir? Tabii ki ilk başta esas varılması Hayır. istenen yer kurulur. Esas yani olan diyorsun. Bravo. Ondan sonra Afyon'a gelir. Mesela nokta atışı yapıyorum Şimdi, ben şu anda. Evet mantıklı bir <gülüyor> yaklaşım ama bu durumda Afyon denen yerin Sadece İzmir ile Ankara arasında bir de Ankara-Antalya arasında bir durak olarak kurulması mı gündemde? Hayır ben örnek olarak verdim. Şimdi uzayda, şimdi ben mesela bir yer isimini söylesem ki söyleyemediğim için bildiğimiz yerlerden konuşalım. Orient de, orient. Orient de. Tamam bir yerde orient bir yerde sabahat akirazım var. <gülüyor> <gülüyor> orient mi ya? Express. ne bileyim abi orient işte yani. Öyle bir yıldız vardır muhakkak. O yüzden ya yani ilk başta... Orion takım yıldızı var ama Orient'te bir yıldız yok. Orlon <gülüyor> var or. Oriental. Bu da başka bir şey. Evet. Ve Oktay evet. 12 gün sürecek yolculukları sırasında... Hala çekimle... bana 12 gün diyor. Hala yani evet. günün eserinde. Ben sana arası... soruyorum. Laboratuvar yerine oraya o masajlı koltuklardan koyacaklar mı? Abi koyacaklar. ikisinin arasına koyacaklar. onu anlatmaya çalışıyorum ben de sana. Yani ile laboratuvar arasında tam orta nokta seçecekler, belirleyecekler. En uygun yer... Ya laboratuvar zaten şıp gidiliyor. Laboratuvarda problem yok. Mars'a gidilmesinden bahsediliyor. Mars'a gidene kadar nerede duracağız? Şimdi bu başka bir şey. Söylediğin şey başka bambaşka bir konuya giriyor. Ama yani ben şey de söyleyeyim de laboratuvarın tamamen beyaz fayans olmasını istiyorum ben. Temizliği kolay olsun diye. Temizliğini sen <gülüyor> yapmayacaksın zaten büyük ihtimalle. Ya ben yapayım, yapmayayım, birileri yapacak. İşini kolaylaştırmazlar. Evet, bu önemli. Çünkü yani bir yerde duruyorsun. Yarıya kadar fayans yapıyorlar sonra Kağıt kaplanmışlar. Orada temizlik yaparken onlar kabarıyor. Ve çok büyük yani sorunlar yaşanabilir. Mesela Oktay'ın düğününe giderken bir yerde durmuştuk. Ne pisli orası. <gülüyor> evet ya Oktay. Nerede durdunuz? Ne bileyim, ne bileyim ya. ya. Böyle bir garip bir yerde durduk. <gülüyor> Millet otobüsten inmeye korktu. Yani sen de öyle bir dedin ki adam sanki hani cehennemin dibinde düğün yapmış da. Zaten pis bir düğündü giderken zaten bizi mahvolduk rezil olduk. Öyle değil tabii ki Oktay. Öyle <gülüyor> düşünmeyi istemeyiz ama arada Yok durduğumuz yerde, Arada korkunç. durduğumuz yerde az kalsın bize hücum ediyorlardı. Sonra o ya. susurluktaki tesislerde durduğumuzda hepimiz insan yerine konulmuş gibi sevindik yani. Herkes arabalarda <gülüyor> insan değil... yerine konulmuş gibi. Evet. Tabii. Bütün yolcular arabayı öpmeye başladı. Bir Dostum kısmı yeri ki. öpüyor, bir kısmı arabayı öpüyor. Bazıları da o, o zaman serbest kucaklaşma şeysi sloganı çıkmamıştı. Ölümüze gelene sarılıyoruz. Birinin İnsan... ben şey dediğini ama kola var la, kola var diye sevindiğini gördüm ben birisi. Büyük badira adam. İşte uzayda öyle bir şey yok şu anda. Şu o yüzden... anda ama gidişat öyle. O yüzden... Eğer laboratuvarı duvarları kaplama olursa Fayans yerine kağıt kaplama olursa böyle olacak. İkinci ya, günün tabii. Baştan sanma yaptıkları belli. Kaç gün sürüyor? 12 gün kardeşim. 12 gün de senin yaptığın neler laboratuvarda göstermelik göstermelik şeyler yapıyorlar. Ne ya 12 gün şey abi varış süreleri ya. Kaç gün kalacaklar abi o, o zaman? zaman? Orada baya bir kalırlar daha belli değil ne kadar kalacakları. Oradaki malzemeye bağlı. Çünkü laboratuvar kurulacak ya. Mesela fayans diyorsun sen duvar kağıdı değil diyor. Olması. Bir sürü şey istiyorsun. Bakalım var mı orada? Yoksa benim malzemeleri götürüyorlar abi. tamam da fayans kütüner şuradan fay... praktik yerden aslında her şey ne abi, olacak bir, hiç bir... gerek yok nasıl götüreceksin bu fayans neden yapılma abicim ana malzeme ne ana malzeme toprak toprak yani pişmiş yani seramik değil mi Sen uzay mekiğinin duşunu o fayansla kaplayacaksın zaten acayip bir şeyle çıkıyor ne derler, o motorlardan çıkan sıcaklık oraya sen bir fırın yapsan aydan toprağı al İki metre yüresel zaten o sıcaklıktan o fayansa dönüşecek. Biraz. Kendi fayansını kendin yap. Hayda topraktan bol ne var? Pratik olmakta fayda var. Abi bir, bir değil Kolonileşmek bir şey. istiyorsak. Evet eğer ki kolonileşmek istiyorsak. Eğer ki bir şey. siteleşmek. Bir. Başka bir şey daha söyle. Var. E höyük. höyük. Uzay höyük. Uzay höyükleri. İlk uzay höyüğünü açmak istiyorum. Ne böyle koloni bizim kültürümüzde koloni var mı? Bizim kültürümüzde höyük var. Zaten bir tane İsveçli altı tane de Amerikalı gidiyor fayir. İsveçli İsveçli ondan gidiyor? nereden gitti? Çok özür dilerim ya. Pardon yani konuyu sanki hiç söylememişiz gibi. Bugün hiç bu konuyu konuşmamışız gibi konuşuyorsun. Oktay. Nereden gitti? İsveçli nereden gitti? İsveç'e? Nereden gitti? Çatalhöyük'ten. Aferin. Yani İsveçli ne kültürü almış? Çatalhöyük. Höyük kültürü abi. <gülüyor> höyük kültürü, <gülüyor> kültürü deyip geçmemek lazım. 19 kaldı. saat sürecek 3 uzay yürüyüşünü Yapacakmış Aha. bu yedik işte. Halbuki yürüyorlar ya. Yürüye yürüye mi gideceğiz Mars'a Oktay? Abi, yürüye yürüye hayır, mi? Park bir park de sigara abi. yaksınlar. <gülüyor> <gülüyor> o uzay serin serin esiyor aşağıdan aşağıdan. Park bir adamların sonra yedikleri ya. şey oluyor. Ona bir karışma ama adamlar. Ne oluyor? Onlar da peklik oluyor. Onun içince biraz da yürüyünce affedersin rahat şey yapabiliyorlar. Orada tuvalete zaten orada yürüyüşte şey yakılmıyor ya. Ne yakılmıyor Oktay ya? Yakınmıyormuş daha doğrusu Sana öyle mi dediler Bana öyle anlattılar Çünkü yani çok en kolay bir şey Yapılabilecek en kolay şeylerden biri daha doğrusu yürümek Hazmettirmiyor yani Soda içmek lazım Soda götürülür mü Uzay Oktay Ne ya götürülmesin abi seramik götürüyorsun da Fayanz <gülüyor> götürüyorsun da Soda niye itiraz ediyorsun Abi ya? soda deme ya Soda çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir abi Öyle deme Tabii, soda değilse gerçekimsiz çekimsiz ortam. Affedersin adam ups yapsa, don diye uzay gemisinin duvarını Çarpar Bin milyon dolarlı ondan sonra ups yapamaz ki ya. Nasıl yapamaz? yapamazsın ya? Ne içti o? Pardon? Soda. soda. Sen Dolay... burada soda içtiğin zaman ne yapıyorsun? Hayır, ups, sen ne? ups yapıyorsun. O astronotu, sen de höyük kültürü almışsın. O astronot da. Yemiş yemeğini üstüne içmiş Ne oldu höy kültürüyle beraber soda birleşti Ne oldu ups O ne yaptı ups Ne oldu milyon dolarlık kompüter gitti Ama dünyada olsa herkes sadece böyle bir yavan yavan bakar sana Anlatabiliyor muyum Anladım Faiz. tamam U Uluslararası uzay istasyonu ilk başta genişletilecekmiş İlk başta daha doğrusu genişletecek olan yapı. Hayır canım arada duvar var ya orayı yıkacaksa <gülüyor> Alçıpanın <gülüyor> Evet, <yemin> ediyorum öyle. <gülüyor> ya bırak bak yemin ya. ediyorum öyle yazmışlar. Böyle uy, mi? evet, uy. Uy. genişletmek için yeni bir metal kiriş eklenecekmiş. Tam ortasına. Metal kiriş, metal kiriş, <gülüyor> yumuşacı kaymak gibi metal kiriş diye bir şey. Ayrıca UIN'in tüm elektrik ve klima bağlantıları yeniden yapılacakmış. Onlarda tamam. da mı klima sorunu var? Buna biz kendi <gülüyor> stüdyomuzdaki klima sorununu asırlardır çözemedik. Onlar da öyle olacak. Ya bu uzay istasyonu çok soğuk. Donuyoruz abi. Bilim. Şu anda yeni bir bilgi geldi Oktay'a. Oktay'ın yeni bir bilgi, bilgi geldi. Oktay, Oktay bilgi değerlendir. Önemli bir bilgi değil diyerek yolladı galiba. Önemli bir bilgi. Uzayla ilgili şeyler işte sevgili dinleyicilerimizden uyarılar. Mi? Uyarılar. Uzay yabana atılmaması lazım gereken bir olgu. Ondan ve ve bir süreç. Bu, yani bizim herhalde Mars'a gidildiğini görmemizin imkanı yok. Hala bu laboratuvarı genişletelim. Laboratuvarı büyütelim. Ya biz 12, Mars'a kaç günde gidiliyor? Mars'a 2 yılda gitmişti bu. Olur şey Bunlar 12 günde nereye gidiyorlar ya arası uzay istasyonuna gidiyorlar abi Abi çok özür dilerim Ne maniasız işlerle uğraşıyoruz ya Adamlar çıkıyorlar 12 gün yolculuk yapmışsın Ya bir yere ulaş Ay'a gitsen ayı Ay Ay geçiyorsun demek ki Nerede ya bu UI İşte onu diyorum dünya çıktın Dünya ay arası kaç? Ben sana söyleyeyim. 12 saat mi? 14 saat mi ne? Neyle gidiyorsun ama? Delüksle gidince. <gülüyor> Dört de mi gidiyorsun? Roketle? Nasıl hesaplıyorsun Fire? 12 saat mi 14 saat mi ne diye ya? Ne? Tamam, güzel hatırına bir gün olsun ya. Bir günümü yolda geçirdim. Geldim aya. Ayaklarım uyuşmuş zaten. Çıktım güzel uzay yürüyüşü yaptım. Şeyimi portakal suyumu içtim. Orada bir, tamam. bir rahatladım. Çünkü zaten yol boyunca da tutmuştum. Orada ayın yüzeyine kraterlere arkadaşlar. Çömeşte. Herkes kendine bir krater bulsun. Takır takır herkes işini gördü. Hop abicim kalkıyoruz. Atla uzay istasyonuna. Öyle bir şey yok falan ya. Edin. Yanlış yunus bilgilerle. Abi uzay istasyonu dediğin ha. nerede? Takır takır dediğin. Ne uzay istasyonu nerede? 12 ne günde abi, mesafe var. 12 günde ben giderim. Yani. Jüpiter'e kadar giderim ben ya. Ya biz gitmiyoruz, gidemiyoruz ya. Bilmiyoruz ya. Bunlar yalan, yanlış bir şeyler söylüyorlar. Uydu 12 gün gittik. Adam ben sana söyleyeyim mi? 15 dakika gitmiştir atmosferden çıkmıştır. Yolculuk ne kadar? 12, 10 12 gün kadar sürdü. Ne bu? Şeylerle mi gidiyorlar? Uzay kadar. Bunlar hacıra alıyor mu ya bu astronotlar? Ondursa arttırmak Onu için arttırmak tabii ki. Ona gün. yönelik bir şey olabilir abi. Böyle Yol biraz masrafı. daha uzaktır. Çünkü zaten uzayda kuş uçuşu diye bir şey var mı? Var. Uzay kuşları var. <gülüyor> <gülüyor> Biraz saldırgan ama. Ama mesela falan dediğin zaman gidiyor. Aynen. Hepsini yaptı ya. Hiç sorulacak bir soru bırakmadım Fahir. Uzay kuşları. Ya, uzay yer çekimsiz olduğu için benim bildiğim kadarıyla... Kuşların uçması da bayağı kuş aşağı gibi. Var. Nasıl yani? <gülüyor> yani salıyorsun ya bazen rampada salıyorsun ya. Ha, salıyorsun derken... Ha, Hütesi Onun gibi düşün al. yani. Boşta bile gidersin atmosferden çıktıktan sonra. Zaten uzay gemilerine böyle Ama bir bakarsanız işte plakaların üstüne falan atmosferden çıkana kadar falan gibi böyle süslü yazılarla o tip şeyler görülür. Ama sen şeyler arası yolda vitesi boşalıp yokuş aşağı inebiliyor musun? biliyorsun tabii. Çok zararlı tehlikeli bir şey. Uzaylı uzayda tehlikeli da böyle. Yok. Kime çarpacaksın uzayda? Çarpma diye bir şey yok. Balataları şey yaparsın. Fren ya. hidrolikleri tabii boşalır. Çok tehlikeli. Uzayda da böyle bir şey ol. Yani o yüzden sürekli viteste gideceğiz. Viteste gideceğiz ama şu kolonileşme meselesine bir türlü gelemedik. Bu abuk subuk meselelerle uğraşmaktan bir türlü kolonileşemiyorum. Kolonile kolonileş. Ben elbette fayr. Ben elbette. Ya onu bir söylesenize. Kolonileşme. Kol kol kolonileşemiyorum. Kolonileşemiyorum. Kolonileş kolonileş kolonileşemiyorum ya. Kolonileşmek. Kolonile <gülüyor> kolonileşemedik kolonileşemedik ya, kolonileşmek. kolonileşemedik kolonileşmek kolonileşmek günaydın günay ay aydın dın dın günay ay ay aydın